Van depremi günlüğü. Günaydın. Bugün 31 Ocak 2012. Van Erdiş depreminin 101. Van Edremit depreminin 83. günü. Bugün Van'dan bir depremzedeydi Meltem Varol'da görüşeceğiz. Meltem Hanım merhaba. Merhabalar. Ee, nasılsınız? Önce geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyiyiz. Her gün daha da iyi oluyoruz. Biraz normale dönmeye başladı sanırım hayat. Evet yani alışılmaya başladı. Normale dönen bir şey yok aslında. Hı hı. Ee, hı hı. Siz konteynerde kalıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet evet doğrudur. Yani bir 15 bin çadırda kaldık. Hı hı. Ondan sonra baktık olacak gibi değil. Ee, kendi imkanlarımızda iki tane konteyner aldık. Hı hı. Ee, bir de boş arsa bulduk. Sağ olsun tanıdıklardan. Onlar da müsaade ettiler koymamız için. Şu an konteynerdayız işte. Ne iş yapıyorsunuz Mertem Hanım? Ben ziraat mühendisiyim. E, proje danışmanlığı yapıyordum. Yapıyordunuz. Şu an çalışamıyorsunuz. Yok şu an çalışamıyorsunuz. Çünkü ofisim de benim çok kötü zarar aldı. Çok geçmiş olsun. E, çok teşekkür ederim. Onki yani işler şu anda durmuş. Zaten millet yok burada. Hı hı. E, hı hı. Benim asıl merak ettiğim e, baktığınız so sokak hayvanları. Evet. Ee, bildiğim kadarıyla bir çadırda 15 kadar sokak hayvanına bakıyorsunuz şu anda. Evet. Biraz evet. anlatır mısınız bize? Ee, biz zaten normalde kendimiz yani şu an 7 kişi kalıyoruz iki konteynerde. 4 tane kedimiz vardı. Şu an 3 <gülüyor> tane kaldı. Bir tanesini Ankara'ya göndermek durumunda kaldık. Çünkü yer olmadığı için bakamıyorduk. Ee, konteynerlere geçtikten sonra bir tane çadırımız boşaldı bizim. Ee, Havalar da çok soğuyunca yani hani kıyamadık onlara. Her gün mamalarını falan koyuyoruz. İşte makarna açıyoruz. Kimi zaman ekmeğe bulyonlu su döküyorum. Et bulyonu olan. Hı hı. Bunlara bakmaya çalışıyoruz işte. Hepsi de geliyor. Yani gece çok azı kalıyor çadırda ama gündüz hepsini karnını doyurmaya çadıra geliyorlar. Bir tane ufoy anıyor onlar için içeride. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki yani çadırların üstüne karlardan dolayı çadırlarda yıkıntılar olduğunu falan duyuyoruz burada. Hı -hı. Çadırın Doğrudur. Çadırın durumu şey Kızılay'ın e, dağıttığı çadırlarda onlar oluyor. Kumaş cinsiymiş o çadırlar Hı -hı. galiba. Biz bu çadırı da Ankara'da yaptırmıştık. Daha böyle hani sağlam, demir konstüksiyonu iyi bir çadır. Hı -hı. E, fazla bir sorunumuz yok yani. Şimdi e, bahçede kalan çadırlar da hep böyle. Çadırda kalan çok aile var. Şu an 5-6 aile var zaten aynı bahçe içerisinde. Hı -hı. Hepsi yani bir şekilde bir şeyler yapıyoruz. Yani her gün bir kere o karlar atılıyor çadırların üstünden. Hı hı. E, damlamalar oluyor tabii ki. Bir de kış yani ne kadar da iyi baksanız çadırlara muhakkak soğuk giriyor. Yani herkes hasta burada da. Doğru haklısınız. Hı hı. Peki bir şey daha evet. öğrenmek istiyorum. Buyurun. Siz bildiğim kadarıyla hayvan barınağındaki barınağıyla da görüştünüz. Oradaki evet. hayvanlarla ilgili evet. de bilginiz var. Bize biraz aktarabilir misiniz? Evet. Yani ee, rastlantı sonucu e, Van'daki barınan veteriner hekimiyle karşılaştım geçenlerde. Hı hı. Bir aşevinin önünde karşılaştık daha doğrusu. İşte hayırdır falan diye konuşurken dedi 600'e yakın köpeğimiz var dedi. Depremden dolayı dedi hani belediye de çok zarar almış. Yani mama bulmakta dedi yan vermekte zorlanıyoruz bunları dedi. Aşevleriyle görüşmeye gelmişti kendisi. Hı hı. Hani günü geçmesine az süre kalan gıdaları alabilir mi diye görüşmeye gelmiş ama dedi pek olumlu geçmedi hı hı. Ee, işte bir yerle görüşmüşler galiba e, bir tonluk falan bir mama almışlar alacaklarmış onun da fiyatı çok fazla gelmiş belediyeye hı hı. ondan da vazgeçmişler yani dedi zor durumdayız ne yapacağımızı şaşırmışız dediler yani burada insanlara kadar hayvanlar da çok mağdur gerçekten Doğru. hı. hı. Ee, çok teşekkür ederiz Meltem Hanım. Ha, teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim hem de. Daha sonra sizinle tekrar konuşacağız. Hı -hı. Çok teşekkürler. Tamam, çok, çok geçmiş teşekkür olsun. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Van depremi günlüğü.